Mehveş Evin ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese günaydınlar. Ben Pelin Cengiz. Ben de Serkan Ocak. Günaydın. Evet, bu hafta yine gündemdeki konuları programımızda ele almaya çalışacağız. Birazdan bir konuğumuz da olacak. Ama hatırlatalım hemen e, malum bu yıla e, damgasını vuran e, küresel çapta küresel iklim grevleri... Cuma günleri iklim için gelecek için Cumalar eylemleri Geçen yılın sonlarından bu yana Devam ediyor ve Son yaşadığımız bir buçuk yıla da Damgasını vurdu diyebiliriz Dünyanın pek çok yerinden gençler Çocuklar iklim için Harekete geçilmesi gelecekleri için Harekete geçilmesi talebiyle Sokaklarda eylemlerini Protestolarını gerçekleştiriyor Benim hatırladığım üçüncü büyük eylem zannedersem Evet 29'unda haftaya yapılacak Evet Evet 20 Eylül'de bir küresel iklim grevi oldu ve e, gerçekten milyonlarca insanın e, sadece gençlerin değil her yaştan insanın e, yollara döküldüğü e, iklim kriziyle mücadelede bir an evvel harekete geçilmesi konusunda e, talepleriyle insanlar e, sokaklarda yürüdüler. E, daha sonra 7 Ekim'de bir uluslararası isyan e, gerçekleştirildi. Şimdi e, önümüzdeki günlerde bize yeni bir... Ee, i̇klim grevi haftası bekliyor. 29 Kasım 6 Aralık tarihleri arasında e, gerçekleşecek ilkinde, bir eylemlilik hali. İlkinde Bebek'teydik. Ben Bebek'te takip etmiştim. Hı hı. Ee, i̇kincisinde Kadıköy'deydik. Ee, evet. Kadıköy'de büyük bir e, eylem yapılmıştı. Hı hı. Şimdi e, gidip Bodrum'u uzunlayacağız. Bodrum'da evet. e, hummalı bir hazırlık var. Ve bu hazırlıkların organizasyonlarından bir tanesini de... E, herkesin e, severek takip ettiği ve bildiği evet. Zeynep Kaselini var e, kendisi yapıyor ve bu haftaki telefon konumuzda Zeynep Hanım olacak Zeynep dersem hattımıza da bağlandı günaydın diyelim önce günaydın Günaydın, günaydın. Biz uzun bir girizgah yaptık bu küresel iklim <gülüyor> eylem... <gülüyor> <gülüyor> eğlernlerine ama Bodrum kısmını bıraktık tabii bu Bodrum'u çok fazla onu size anlatmadık. Bıraktım, evet. Çünkü <gülüyor> onu anlatmanızı isteyeceğiz. Şimdi ee, yani bu kadar yer var, İstanbul var, dünyanın her yerinde oluyor. Ama siz orada yaptıklarınızla. En azından bizim dikkatimizi çektiğiniz haftalar öncesinden evet. ee, neden Bodrum'da böyle bir hassasiyet... ...her yerde oluyor tabii de ee, Bodrum'da böyle özellikle bir e, yoğun bir çaba e, görüyoruz. E, evet. Ne kadar büyük bir şey olacak, eylem olacak Hı. ve neler yapıyorsunuz. Sadece bu eylem değil tabii, eylem bir e, bunun simgeleşmiş hali e, ama Hı. orada yoğun bir mücadele içerisinde. Şimdi sizi sözü size Hı. bırakalım. <gülüyor> E hemen kısaca e, inşallah söyleyebileceğim. E şimdi bir kere benim Bodrum'la bağlantım e, 1972'de başlıyor. E, dedem ve annemle de burada yaşamaya başladım. Bütün yuva süreci burada geçti. Dolayısıyla hani herkesin bir toprağı vardır. Benim de toprağım Bodrum aslında. <gülüyor> Zeynep Hanım Çünkü... biraz sizden bir şey rica edeceğim. Biraz e, sesinizi yükseltmenizi rica edeceğim. Çok e, sesiniz tamam. az geliyor. Rejda'nın uyarılarınızı. Tamam. Şimdi olabiliyor mu acaba? Sedat evet evet daha, daha iyi. Çok daha, Heh, daha iyi. Tamam. Ee, benim çocukluğum Bodrum'da Geçti ve e, Toprağım Bodrum diyebilirim size Hiçbir zaman e, Şehir hayatını sevmedim Ve sonra e, Büyüyüp de işte e, Böyle tekrar e, evlenme söz konusu Olup da Bodrum'a taşınınca Dünyanın en mutlu insanı oldum ve e, Bu hemen konuları Bağlayayım ki e, dedikodu kısmını sonra Yaparız Bu <gülüyor> ee, e, 20 Eylül'de daha öncesinde tabi Greta'yla ve Ömer abiyle her zaman bağlantıdayız. Greta bizi ama Ömer abi de söyledi hatta tekrar bir ivme kazandırdı. Yani oturma artık hani 10 senedir hiç şey yapmıyorsun. Kendini Bodrum'a kapatsın. Yani yapma bunu dedi Greta bana resmen. Ve ben de 20'sinde meydana gittim. Hiçbir şeyden habersiz olarak. Orada Beş kadın birbirimizi bulduk yani daha önceden çok iyi tanışmıyorduk belki bir göz arşinalı ve 21'inde hemen bir toplantı yaptık ve Bodrum İklim Acil tarihi diye bir grup kurduk 5 anne. Ee, ne zaman sonra söylüyorsunuz ama ne zaman 21'i dediniz? 21 Eylül. Hı hı. Tamam. Yani ilk, ilk, 21 ilk eylemler yani eylemler başladıktan sonra. Aynen 20'sinde hmm. orada böyle bir karşılaştık ve evet. hiç izinden falan haberimiz olmadan bir yürüyüş yaptık falan. Sonra da 21'inde <gülüyor> toplanıp dedik ki böyle bir şey başlatmamız lazım. Aha, aynen. Sonra Gerçekten e, böyle bir şey oldu mu? Evet. bir bir şey yani bir soruşturma gözaltı falan bir şey oldu mu? Ha, hayır hayır canım <gülüyor> hayır sadece e, buradaki e, emniyet görevlileri e, Bodrum e, tadında yani e, bize dediler ki böyle bir şey için izni almanız lazım bir daha yapmayın dediler bize. Biz de <gülüyor> olur, tamam o zaman olur. diye her hafta birimiz kaymakamlığa ve e, emniyete e, gittik ya artık tanışıyoruz zaten hemen e, yapılması gerekeni yapıp e, bizi salıyorlar. Ee, sonra da e, çok çabuk her şey ilerledi Her hafta cuma günü bu yürüyüşlere devam ettik Çoluk çocuk Yani çok kalabalık değildi ama Bodrum'da bunu e, bir e, bilinirlik haline getirdik en azından Çünkü biliyorsunuz birilerinin bir şeylere katılmak için ee, bir sürü e, dengenin olması lazım ya işte çocuğu okuldan çıkmamıştır ya kendinin işte e, bir şey vardır Hani fedakarlık etme boyutuna gelince olay biraz e, durağanlaşıyor her şey ama yine de önemli değil, biz 5 kadın ve çocuklarımız ve bir iki arkadaşımız mutlaka yürüdük 10-15 kişi de olsa 20 kişi de olsa ve katılanlar hep oldu Sonra da en sonuncu şeyimizde 18 Kasım'da Bodrum Kent Konseyine kabul edildik biz ve belediyeyle de bir sürü bağlantı kurduk falan ve Bodrum neden Bodrum? E biz Bodrum'da yaşıyoruz. Bu bir ikincisi de Bodrum bu memleketin önemli bir noktası ve bizim istediğimiz şey buradan belki bir kıvılcım yaratırız. Her yerde tabi harıl, harıl çalışıyor. İşte Can'da, Fridays for Future'da. Çocuklar da Atlas da siz de Ömer abi de ama hani biz de buradan bir e, ivme verelim buradan bir kıvılcım yakalım istedik. Ve de e, hakikaten e, bu hummaya karşı anti humma olma e, gibi bir çabamız var. Şimdi e, bir şey Hı -hı. sormak istiyorum size. E, Hı -hı. Ben yıllar önce geldiğimde oraya e, Bodrum'da sizi dinlemiştim. Hakikaten çok Hı -hı. yüksek bir enerjiniz vardı. E, Teşekkürler. yüksek enerjiniz devam ediyor. Ama Hı -hı. E, hiç bu çevre olaylarında, iklim mücadelesinde e, Hı -hı. daha önce adınıza rastlamadık. Yani bir Greta size çağrı yaptığını söylediniz. Yani e, manevi anlarsanız ...anamda Greta harekete geçirdiğini söylediniz ama... ...acaba e, sizde hep böyle bir şey var mıydı içinizde? Yok, Bu konularda yani, bir hassasiyet e, vardı tabii, tabii ama... Tabii tabii yani, ben, ben bundan işte ne zamanda 2000 miydi? E, herhalde 2000 evet 2000'in başlarından itibaren hep katıldım aslında... ...hep destek verdim ama... Hani ortalıkta böyle şey yapmıyorum ya ben şunu yaptım bunu yaptım falan demediğim için de gözünüze çarpmamış. Ama hani şimdi daha bir görünür olmak istiyoruz bu konuda ama bir sürü aktiv, tabii bir sürü şarkı da söyledim Kadıköy Meydanı'nda. Yürüyüşlere de katıldım. Açık Radyo'ya da geldim. Yani ben uzunca 20 senedir bu işin peşindeyim. Yani bir gün dedim ki ben Ömer abiye gideceğim ve Açık Radyo'ya gittim. Ömer abi ne yapacağım ben dedim. Yani bir şey yapayım. Ne olur bir şey olsun ne, falan. Ne reçete verdi size? <gülüyor> bana dedi ki bana ne dedi. Artık siz gençsiniz siz yapın. Ben yapacağım. <gülüyor> <yaptım." dedi. gülüyor> ben de böyle ya Ömer abi demeyin ne olur öyle falan. Neyse Allah'tan e, öyle bir şey değil tabii ki. En azından onu e, canı sizi, sizin gibi bizim gibi insanları dinlemek moral bosta da bir yanıyla da e, aslında onarıyor e, o yaralarınızı. E, bir olmak beraber olmak e, durumunu getiriyor. O yüzden de... E, her ne kadar umutsuzluğa e, düşüyor olsam da gün içinde 3-5 bin kere e, bir 3-5 bin kere de yok yok yürüyoruz tamamdır bu iş en azından e, bir şeyler yaptığımızı biliyoruz bunun rahatlığı içindeyiz e, çoluğumuz çocuğumuz ve bir de ben anne olacağım Mart ayında düşün e, sadece Maşallah. annelik de değil tabii e, o yüzden de e, bu enerjiyi kaybetmemek zorundayım yani çünkü insanlar böyle benim de şimdi kızım burada sizi camın ardından <gülüyor> <gülüyor> mesela, <gülüyor> izliyor beni, bizi izliyor. <gülüyor> ha, hakikaten şey ben de yıllardır hep şunu söylüyorum yani e, belki <gülüyor> biz yani biz bulduğumuz gibi en azından bırakmamız gerekiyor çocuklarımız için gelecek için yani bunun için uğraşıyoruz güzel bir e, coğrafyada yaşıyoruz özellikle Anadolu'da. Tabii ama o çok imkanlı değil gibi Serkan gibi. <gülüyor> yani o yüzden çocukların hayatta kalabilmeyi öğrenmeleri gerekiyor o yüzden de işte eğitimle ilgili de kocaman bir program yapsak bir sürü söyleyeceğim şey var ama şu anda onu keseceğim çünkü 29'una odaklanmak istiyorum birazcık da. Evet. Belki de 29'unda Bodrum'a iş için gelen olabilir ya da işte hafta sonu getirmek için biz e, meydanda olacağız saat 5'ten itibaren 29'unda e, ve bizim e, Instagram'da Facebook'ta Twitter'da sayfalarımız var iklim acil Bodrum ya da Bodrum A, e, iklim acil çağrısı diye hı hı. oralardan e, neler yaptığımızı neler yapacağımızı öğrenebilirler. Biraz Benim anlatmak ister baş... misiniz neler yapacaksınız yani 29 Kasım 6 Aralık tabii onunla sınırlı değil evet. bütün eylemler tabii. bütün yapılacaklar Şimdi... biraz daha geniş tabii. çerçevede bilgi verirseniz belki tabii. Bodrum'dan da bizim dinleyicilerimiz vardır veya tabii, o tarihte orada olacak olanlar vardır tabii, mutlaka tabii. katılmak isteyenler olur. Şimdi biz şimdiye kadar e, hatta bugün Can Tombim seminer vermeye geliyor. Evet. E, belediye birim e, başkanlarına ve isteyen herkese e, bir hatta bizim e, Dafneli Okulundaki e, öğretmenler de katılacak. Elimizden geldiğince daha çok e, bu işi bilinçli bir şekilde yayabilecek ve bir şeyler yapmak isteyebilecek insanlara ulaştırılacak insanları çağırmaya çalışıyoruz. Hı hı. E, Can üçüncü kere geliyor. Ee, ve e, yine tepesine bineceğim Can'cim ne zaman geliyorsun o haftada geldi misin diye. Hem Ömer abiden dayak yiyeceğim biliyorum geldiğimde ama bir şekilde Can çok etkili e, sunumlar yapıyor tabi. Evet. Ee, ve e, biz de şimdi e, kent konseyine girdiğimiz için e, Bodrum'la ilgili küçük küçük de olsa planlarımız var, isteklerimiz olacak. Özellikle e, güneşten yararlanmak için bu e, e, petrol e, kullanmadan e, gaz kullanmadan ısınmak için ya da soğutmak için nasıl olacak <gülüyor> o soğutması bilmiyorum ama e, ve plastikle alakalı tabi çok büyük isteklerimiz var yani öncelikle bir tez bir e, pilot bölge seçildi e, geçtiğimiz sene e, bir turizm e, şeyinde e, ve e, o en azından bir tezden e, plastiksizleşme e, isteğimiz olacak e, belediye de zannediyorum bizi destekleyecek bu konuda Öncelikle belediyenin e, plastik hiçbir şey kullanmamasına yönelik bir çağrımız olacak ve hmm. e, tabi evlerde de öyle. E, onun dışında e, bizde e, şeylerden, billboardlardan okuduk çöpten enerji e, e, üretilme şeyi başlamış Bodrum'da. Bunu açıkçası daha şey yapacak, e, e, araştıracak bir e, şeyimiz olmadı. 29'una çok titlenmiş durumdayız ve bugünkü canın seminerini hmm. onu da araştıracağız ve çöp ayrıştırma istiyoruz aslında filan falan ve bunları da okullarda özellikle iklim krizi söyleminin öğrenilmesini ve çocukların da bu konuda yaratıcı zekalarıyla bir şeyler yapmasını isteyeceğiz. Evet. Ee, bir sürü okulla bağlantıdayız zaten. Ee, yani aklımıza gelen her şeyi değerlendiriyoruz ve e, hızlı bir şekilde uygulamaya çalışıyoruz Bodrum'da. Çözüm ve çünkü bütün... çocuklarda geleceğin kaderi çocuklarda bunu Gretel'e gördük ve sizde tabii. biraz hedefler de o, o doğrultuda anladığım kadarıyla. Tabi tabi tabi tabi. Yani burada e, Elizmina verdiği adlı bir öğrencimiz var Bodrum'da. O da kendi arkadaşlarıyla e, 20'sinde ve 27'sinde 28'inde Eylül'ün vardı. E, hmm. Ve onlar da yine bir şeyler e, planlıyorlar 29'u için. Epey kalabalık olacaklarını düşünüyorum. Yani hep birlikte en az böyle bir... 150-200 kişi hayal ediyorum inşallah olacak yani bir şekilde. Sizin bu enerjinizle oraya 150-200 kişinin <gülüyor> gelmemesi mümkün değil bence. <gülüyor> Evet. Ya öyle deme Serkan ya o enerji <gülüyor> evet var da işte e, sürekli tutmak yani bugün mesela karar veriyorlar tamam kesin oradayız falan sonra bir işleri çıkıyor şey oluyor. Bilmez biz her zaman başımıza <gülüyor> geliyor. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. ya iki hafta önce de e, radyoda konuğumuz şey Sandı evet, başka, evet, evet. başka bir önemli konuyu konuştuk. Bugün radyoyu evet. yeni açanlar için de hatırlatalım Zeynep Kaselini ile konuşuyoruz şunun Hı -hı. için söyledim altını çiziyorum yani sizlerin burada bu olaylara müdahil olması bunları sizlerin dillendiriyor olması inanın çok önemli Çünkü çok. E, kitleleriniz var e, daha geniş kitlelere sesleniyorsunuz e, biz Hı -hı. de işte yazıyoruz daha geniş kitlelere Tabii. ulaşabiliyoruz. Ya ancak böyle olacak. O yüzden yani ne kadar daha fazla kaç senedir program yapıyoruz. Ee, son zamanlarda böyle artık e, sanatçılarla e, daha geniş kitlelere ulaşabilen evet. insanların da... E, bu işlere böyle bu şekilde müdahil olduğunu e, duymak radyo konuk etmek bizim için de gerçekten evet. çok sevindirici bir ya olay. zaten hmm. ama bak bu sanatçı zaten e, benim çok sinirime dokunuyor şu o zaman <gülüyor> geçen hafta Şevva sanat... sen de kızdı bize bak, evet. yani şey, hayır sanatçı sen eğer zaten o kitleleri Değil kullanabilme evet. yetisine sahip olman lazım yoksa ama herkes yok işte. resim yapar şarkı söyler oyunculuk yapar olur bunlar daha kolay ama Birilerini kendi tarafına çekebilmek ya da hani denden içinde de söyleyeyim iki şey, iyi bir yere çekebilmektir sanatçılık. Yani buna kullanırsın gücünü. Yani aydın insan toplumu aydınlatma görevi de var aynı zamanda. İşte ee, Bunun için söylüyoruz. söyleniyor zaten aydınlara aydın denmesinin sebebi bu bir tarafta bir köşede otursunlar, sussunlar diye değil. Ee, ya, tabii ki öyle. Vakti. Susmama e, tabii vakti. susmama vakti ve. E, i̇yilikle bir şeyler e, yapmak istiyoruz biz. Yani beş tane anne. E, benim bu arkadaşlarımın ismini de söylemek istiyorum. Yalçın, e, Akyüz, e, Ayfer Girgin, Esra Pelit, e, Akın ve Berna. E, ah, bir de gözüm görse mutlu, <gülüyor> kayra mutlu. Berna kayra mutlu. Çocuklar Herhalde heyecandan gülüyorlar. karıştırdım kızlar. Sonra konuşuruz. Bir de tabi Can Tombin bize çok çok destek veriyor. Onu da buradan bir kere daha selamlıyorum. Birazdan göreceğim ama. Ee, bir de bir şey eklemek istiyorum. İşte bu iyilikle. Yani evet baskı yapmak lazım. Bir şeyleri değiştirmek için direnmek lazım. Ama ben şunu gördüm hayatım boyunca. İyilikle ve ikna ederek bir şeyleri yapmak her zaman daha iyi. Yani benim çok yakın çevremdeki arkadaşlarımı bile ben. Ee, veganlığa en azından şaka yapmadan işte böyle e, seni yermeden bakmaları bile çok zor. Çok yakın arkadaşların olsa bile. Oysa ki çevreci bir insanın vegan olmaması aslına bakarsanız birazcık bir böyle e, nasıl söyleyeyim e, nazik bir şekilde söylemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biraz yani böyle ikili bir şey oluyor. Çelişkili diyeyim Heh, buldum kelimeyi. E, çelişkili bir şey oluyor çünkü eğer araştırırsanız sağlıktan da öte e, etikten de öte çevreyle ilgili çok önemli bir şey büyükbaş hayvancılık e, bunu da e, araştırmanıza en azından birazcık vesile olursam çok sevinirim ve ve söylediğim gibi bunu da küçük küçük yavaş yavaş hiç ilgilenmeyen ve nasıl olsa yanıyoruz ya boş ver yanalım diyen bir sürü insan da biliyorum kendi yakın çevremde. Onları da yavaş yavaş ya birazcık açık radyo dinleyin bakın birazcık işte... <gülüyor> Bir makyumun okuyun ya da işte birazcık bakın hani internette geziyorsunuz bütün gün ama bu konularla ilgili yorumlara bir bakın demek bile insana iyi geliyor. Kendini rahatlatıyor en azından. Gerçekten. Ben şimdi başka bir şey daha sormak istiyorum. Biliyorum ki yıllardır Bodrum'da çok feci şeyler oluyor çevre adına. Yani ben radikaldeyken yapmıştım işte... Cennet koyun ne hale geldiğini bugün biliyorsunuzdur uzun zamandır oradaysanız cennet Bilmez koyun miyim? eskiden nasıl? Bu yaz Şimdi ne hallerdi? İşte Bodrum'un oh. girişinde hemen o Pina Yarımadası'nda sadece eskiden bir MNG bir dolga alanı yapıyordu. Bununla ilgili ortalığı ayağa kaldırmayı başarmıştık radikalde. E, ya. Ama yani o gün sadece bir oteldi tartışma konusu. Bugün Bodrum'a girdiğinizde o e, güvercinlikte de değil mi? E, karşı tarafa evet, baktığınız evet, zaman güver, tabii, e, insanın tabii. insanın gerçekten e, yüreği sızlıyor. Yani sizler orada yaşıyorsunuz. Her gün bu manzaralara e, Biz, muhat, evet, maruz kalıyorsunuz. Tabii, sadece tabii, orası tabii. da değil. Orası çok göz önünde bir yer. İşte bir yerde de yine yıkımlar başlamıştı. E, yani Türkiye herhalde... En fazla rantının olduğu bu yüzden de talanın en evet. fazla en yoğun yapıldığı bir yer. Bunlarla da ilgili mücadele ediyor musunuz? Neler hissediyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Ya bunlarla ilgili elbette belediyeye gittiğimizde konuştuk hatta ve belediye başkanımız Ahmet Aras dedi ki ben bunları durduracağım. Bunları bu kadar böyle şey yapmayacağım yani farkında o da. Ee, ama e, nasıl olur nasıl gider Ayrıca Kent Konseyi'nde böyle bir bölüm var Sadece bunlarla e, uğraşan harika insanlar var e, Dolayısıyla tabii ki farkındayız Yani dünya genelinde olan bir şey bu Evet ama özellikle bizim memleketimizde inanılmaz estetiksel bir de üstelik Hani tamam yap abi peki yap Ama bari bir estetiği olsun Bir doğayla bir Bir şey yap yani bu kadar da olmaz ki hani insan baktığı zaman güzel değil yani bu cehennem diyorsun baktığın zaman taş ve şey böyle ne denir ona anti suni yani böyle anti doğa ve için parçalanıyor ve o zaman ama biraz daha bileniyorsun en azından ya ben bunu böyle bırakmayacağım diyorsun. Ama e, her seferinde oralardan geçerken tüylerin diken diken alıyor. E, bu sabah da bir e, haber vardı. Marmaris'in girişinde bu e, salkım söğütler vardır. o şey, okaliptüsler vardır. Onlar <gülüyor> yandı falan dendi. Burada valla ağlıyorduk yani. Aa, var mı zarar, şey? Yok herhalde. <gülüyor> e, e, zarar görmedi aslında. Baya bir video falan vardı. yol var orada çok o, meşhur. Evet, evet o işte o. Ama ne kadar yandı ne oldu daha tam olarak e, şey yapamadık. Yarın e, gideceğim e, öbür gün Marmaris'e göreceğim bakalım gerçekleri. Yani oradan yani geçerken Marmaris'te herkesin mesela... durup bir fotoğraf çektirdiği yoldur orası. Tabii tabii her canım. dururum. Tabii <gülüyor> evet, tabii. Sizden yani, öğrendim yani e, ben de çok duydum. Şey umarım e, birazcık e, şeydir yani doğruluğu olmayan bir şeydir umarım. Eskiden orada ee, e, mavi yol girişimi vardı. E, bir daha da oradaki çevre mücadelesine var. çok çok müdahale olurdu, davalar açardı. Şu anda e, hala devam ediyor mu? Başka sivil toplum örgütleri var mı? Özellikle bu konularda dava açan, davayı takip evet, eden. Evet var. Hatta kazanılmış davalarda var yani Bodrum Kent Konseyi'ndeki işte Mavi Çağrı işte isimlerini daha öğrenemedim oraları daha çalışamadım <gülüyor> <gülüyor> bir sürü insan çalışmalar yapıyor ve de sonuçlar da alınıyor ama tabii bu bir kanı hızıyla yani memleketteki can dertleri bile kanı hızıyla yani onlardan konu açarsak zaten program bitmez. Ama bunlar da çok çok yavaş yavaş ilerliyor ve fakat dediğim gibi karıncaya nereye gidiyorsun demişler Kabe'ye demiş e, ömrün yetmez demişler O da e, olsun yolunda ölürüm evet. demiş. Yani bizimki de o hesap en azından e, bir tane e, şey e, neydi XR'dan bir anne şey söyledi e, ileride çocuğum e, ne yaptınız e, diye sorduğunda elimizden gelen her şeyi demek için buradayım dedi. Ee, biz de e, bu konularda çocuklarımıza en azından mahtubu olmamak için Elimizden gelen her şeyi e, yapıyoruz ve ilerleyeceğimizi de düşünüyoruz açıkçası. Evet. Bence harika yapıyorsunuz. İyi ki de öyle yapıyorsunuz. Vallahi, ben de hep evet, deniz aynen. yıldızı hikayesini hatırlatırım her zaman. Bir deniz yıldızı evet. bir deniz yıldızıdır diye. E, bunu evet. yapmaktan başka çaremiz yok. Zamanımız çaremiz yok, yok. Evet. Evimiz yok. yanıyor Greta'nın <gülüyor> evet. dediği gibi. Evet. Ee, evet, evet. Süremizin de sonuna geldik. Ağzınıza evet. sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Zeynep Rica ederim. Evet. Ben ee, sizden bir şey rica edeceğim buyuruyor. hemen bitmeden. E, e, demin de söyledim ama üstüne basa basa söylemek istiyorum. E, veganizm çok önemli bir şey. Ve inanın bana eğer doğru beslenirseniz ki bu da ne zor ne de pahalı. E, çok iyi gelecek bir şey. Hem ruhunuza hem e, e, bünyenize. E, lütfen bu konuda da e, belki... Yani bir saatinizi ayırıp internetten birazcık araştırma yapsanız, 3-4 tane yeni bu sene geçen sene çekilmiş film e, izleseniz e, fikirleriniz çok gelişecektir, değişecektir, dönüşecektir diye düşünüyorum. E, ayrıca e, gerçekten bu e, iklim e, krizi, iklim adil e, bu senenin en önemli iki kelimesiymiş Ömer abi'den öğrendim evet, az öyle. önce. Evet. İklim ile ilgili yapabileceğiniz en büyük adım bu. E, ne olursunuz e, yani sesimi buradan duyan varsa bu konuya böyle e, komiklikle ya da sarkazmla yaklaşmak yerine ee, birazcık araştırma yapsın, biraz okusun, biraz seyretsin. Benim bütün istediğim e, budur dinleyicilerden. Evet, peki çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Hı hı. Güzel bir dilekle ve güzel bir öneriyle e, kapatmış olduğunuz hı. programı da. E, tekrar hı hı. size Bodrum'daki e, iklim mücadelenizde başarılar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Umarız çok dalga dalga ediyoruz. yayılan e, Türkiye'nin de pek çok noktasında göreceğimiz bir iklim eylemlik hali e, geçiririz 29 Kasım Umarım. günü diyelim. Geçim de bekleriz işiniz yoksa. İnşallah. İnşallah. inşallah. i̇nşallah. Çok güzel. <gülüyor> en güzel zamanları zaten. Evet. Biliyorum. <gülüyor> Yaz Aynen. sonunda Bodrumlular tatil yapar genelde. Evet. Ee, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. <gülüyor> çok teşekkürler. Ömer abiyi de öpüyorum. Sizi de hepinize selam. Çok hoş. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bye bye. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Zeynep Kasel'in ile yüresel e, evet. iklim eylemini 29 Kasım'da yapılacak küresel iklim eylemini konuştuk. Güzel de bir program oldu. Gerçekten de yüksek enerjili falan zannederdim kendim ama Zeynep Kasel'in karşısında <gülüyor> daha biraz daha yüksek enerjililer evet, de var. Yani inanılmaz bir şey gerçekten. <gülüyor> evet. e, tebrik ediyoruz kendisini Peki. de. Böyle bir yolda da devam evet. etmesini diliyoruz. Bu hafta da ekonomi ekolojinin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.